de innaastak al-ħadijtikelem en al waxajre l-ħadji, hadju Muhammad in Salla Allah, waxalem, waxarre l-umori muħdete thuhe, waxkulla muħdete t'in bida, waxkulla bida t'in dalale, waxkulla dalale t'in finnar. Salaam aarijkum maraknatullahi wa verreke thuhuhu. Kardeshler, bidaat kawram uzerindedur maya deva met jurs önceki derslerimizde bidatın tanımını bidatın çeşitlerini her bidatın sapıklık olduğunu dinin kemale erdiğini ve yine Allah Resulü ve Vesselam'in terki sünnet ve ameli sünnet diyerek sünneti iyi anlama noktasında önemini vurgulayarak bidat konusunu işlemeye gayret etmiştik bugün de yine her bidatın sapıklık olduğunu insanlar güzel görseler de Allah katında çirkin olduğunu ve bu konuda selefimizin anlayışını paylaşacağız ashab, tabi'in ve daha sonraki hayırlı çağlarda yaşayıp da haklarında olumlu şehadette bulunan Müslümanların, imamlarının teşkil ettiği ilim adamları, bid'atlerin zemmedilmesi, çirkin görülmesi, bid'atlerden ve ehlinden kaçılması üzerinde ittifak etmişlerdir. Hiçbirinden de bu konuda ne bir tavakkuf ne de tereddüt vaki olmuş değildir. Aşağıda bu ilim adamlarının sahih müsned ve kavillerini ve canlı uygulamalarından bahsedeceğiz. <gülüyor> Ses iyi mi arkadaşlar? Sesle ilgilendim de biraz. Sahabe tabakasına baktığımız zaman Müslümanın gönlüne bir ferahlık veren ve buna mukabil bidatçının kalbini sıkıntıya boğarak görüşünü iptal eden bilgilere rastlamak mümkündür. Gün gibi aşikar olan bu gerçeklerden bazılarını şöyle özetleyebiliriz. Şöyle özetlemek mümkündür. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor ittiba edin iptida etmeyin yani tabi olun bidatçi olmayın yeter her bidat sapıklıktır Her bidat sapıklıktır. Yine Abdullah İbn Ömer radıyallahu an şöyle diyor. İnsanlar güzel görseler dahi tüm bid'atler sapıklıktır. Bu şahsiyetlerin fiillerine baktığımızda kavilleri ile muafık olduğunu görürüz. Mesela Amr bin Selemeden Rivayete göre o şöyle anlatıyor. Sabah namazından önce Abdullah İbni Mes'ud'un kapısında oturuyorduk. Dışarı çıktı ve birlikte mescide yürüdük. Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi. Ebu Abdurrahman henüz henüz yanınıza çıkmadı mı diye sordu. Biz de hayır dedik yani Amr bin Selem'e anlatıyor diyor ki sabah namazından önce Abdullah İbni Mes'ud'un kapısına oturuyorduk. Ey yani onların böyle bir şeyi vardı. Tabi'in yani ashabın yaş yaşlanmışlar ashab. ileri gelenlerine hürmet ediyorlar. Ve onların yolunu takip etmekte gayretlilerdi. Dolayısıyla diyor ki ne biz fecir namazından önce diyor Abdullah İbni Mes'ud'un kapısının önünde ey onun çıkmasını bekliyorduk ki hani çıksın da namaza gidelim ee, birlikte gidelim fecir namazını kılalım diye onun kapısında biz bekliyorken diğer sahabi olan Ebu Musa el Eş'ari geldi ve dedi ki Ebu Abdurrahman yanınıza çıkmadı mı yani ey Abdullah İbni Mes'ud Ebu Abdurrahman da onun künyesi dedi ki o yanınıza çıkmadı mı dedi ki hayır Ebu Abdurrahman dışarı çıkana kadar o da bizimle beraber oturdu. Ey yani Ebu Musa el-Eşari de bizimle beraber oturdu ve onun çıkmasını bekledi. Ebu Abdurrahman dışarıya çıktığında hep beraber kalkıp yanına gittik. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi ona. Ya Ebu Abdurrahman ben az önce mescitte daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm ve bunun hayırdan başka bir şey olmadığını düşünüyorum dedi yani ben bir şey gördüm bu gördüğüm şeyi de daha önce görmüş değilim ancak ben bunun hayır olduğunu umuyorum dedi bunun üzerine Abdullah İbni Mesud dedi ki nedir o Abdullah İbni Mesud'a e, e, Ebu Musa ile Şariye o da dedi ki Yaşarsan sen de göreceksin Ve devam etti Mescitte dedi Halka halka oturmuş Namazı bekleyen kimseler gördüm Her halkada da bir adam vardı Ellerinde de taşlar Adam Yüz defa tekbir getirin diyor Onlar da yüz kere tekbir getiriyor Yüz kere kelime-i tevhidi söyleyin diyor Onlar da yüz kere kelime-i tevhidi söylüyor yüz defa tesbihatta bulunuyor. Bulunun diyor. Onlar da yüz defa tesbihatta bulunuyorlardı. Yani Ebu Musa el Şari haber veriyor Abdullah İbni Mesud'a. Diyor ki ben demin mescitte halka, halka olmuş ey yuvarlak halka şeklinde insanlar gördüm. Ortalarında bir adam ortadaki adam ellerinde taşlarla oturmuş olan bu şahıslara diyor ki koolu mit marra subhanallah deyiniz ki 100 defa subhanallah onlar da ellerindeki taşlarla subhanallah subhanallah subhanallah diyor ki 100 defa elhamdülillah elhamdülillah deyin diyor onlar da diyorlar ki elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah böyle ortadaki insan komut veriyor o halka da ellerindeki taşlarla sayıp bu zikri ifa ediyorlardı. Bunu duyunca Ebu Abdurrahman dedi ki: "Peki sen ne söyledin? Yani bunları gördün de bunlara bir şey dedin mi?" diye kendisinin tepkisinin ne olduğunu sordu. Bunun üzerine dedi ki: "Ebu Musa el-Eşari senin fikrini, senin ne düşündüğünü öğrenmeden müdahale etmek istemedim." Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki Peki dedi Bazı iyiliklerinin zayi olmamasını garanti ederek işledikleri kötülükleri saymalarını emretmedin mi dedi Ve gitti Ve devam ediyor anlatmaya e, Bu sahabe Amr bin Selem'e Diyor ki tabinden olan bu şahıs diyor ki Sonra diyor Abdullah ibn Mes'ud yürüdü biz de onun arkasından gittik. Ey yani belli ki bu işe kızmıştı. Bu işten rahatsız olmuştu. Bu halkaların birinin yanına geldi ve durdu. Ve onlara bu yaptığınız nedir diye sordu. Onlar dediler ki ya Abu Abdurrahman tekbir, tahlil ve tesbihleri saydığımız taşlar dediler. Yani biz bu elimizdeki taşlarla zikir yapmaktayız, hamd ediyoruz, tesbih getiriyoruz, tekbir getiriyoruz, efendime söyleyeyim tevhid getiriyoruz dediler. Bunun üzerine Abdullah İbni Mes'ud onlara şunu söyledi. Bunu yapacağınıza oturup kötülüklerinizi sayın. Böylelikle ben de sizin hiçbir iyiliğinizin zayi olmayacağını garantilerim yazık size ey Muhammed ümmeti ne de çabuk helaka yöneldiniz işte Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın ashabı hala aranızda elbiseleri bile henüz çürümüş değil kullandığı kapları dahi kırılmış değil canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya siz Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın milletinden daha doğru bir millet üzeresiniz ya da sapıklık kapısını açmaktasınız dedi yani onlara dedi ki siz bunu yapacağınıza oturup günahlarınızı saysanız daha iyi edersiniz Resulullah aleyhissalatü vesselam'in henüz ashabı aranızdayken aleyhissalatü vesselam'in giydiği çürümemiş iç, su içtiği kırbası henüz kırılmamışken siz dinde yeni bid'atler mi ortaya çıkardınız bunun üzerine o bid'atçı topluluk şu cevabı verdi dediler ki vallahi dediler ya Abu Abdurrahman bizim hayırdan başka hiçbir amacımız yok bizim hayırdan başka hiçbir amacımız yok bunun üzerine dedi ki Abdullah İbni Mes'ud Hayrı amaçlayan nice kimseler var ki hedefi tutturamaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an okuyup da boğazlarını geçmeyen insanlardan bahsetmişti. Vallahi bilmiyorum ama sanırım o kimselerin çoğu sizdendir dedi ve dönüp gitti. Dikkat edin. Onlar dediler ki bizim amacımız hayırdan başkası değil ey Allah'ın rızasından başkası değil yani biz bu halkaları oluşturarak elimize bu taşları al alarak subhanallah elhamdülillah allahu akbar la ilahe illallah yüzer defa söyleyerek ya da verilen komut sayısınca söyleyerek Allah'ın rızası dışında hiçbir gayemiz yok dediler bunun üzerine Abdullah İbni Mesud dedi ki Hayrı amaçlayan nice kimse vardır ki hedefi tutturamaz. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Kur'an okuyup da boğazlarını geçmeyen insanlardan bahsediyordu. Ve ben Allah en iyisini bilir ancak ben sanır sanırım ki işte o Kur'an'ı okuyup boğazından geçmeyen, e, boğazından aşağı geçmeyen insanlar sizsiniz deyip o mescidi terk ettim ravi devamla diyor ki Amr bin Seleme bu halka, halkadakilerden diyor yani bu topluluktan çoğunu dikkat edin çoğunu Nehravan günü haricilerle beraber bize karşı savaşırken gördük ey bu topluluk bu toplulukta bulunanların çoğu Nehravan günü ey yani ...haricilerle beraber Ali radiyallahu anha, karşı savaşırken bunları gördük. İşte şu ortaya koyduğumuz eser... ...Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyen, işittik ve itaat ettik diyen... İttiba ehlinin bilebileceği muazzam usuller içermektedir. Bu usuller şunlardır biraz etrafında döneceğiz. Yani şimdi biz merkeze Ebu Sa'id el-Hudri ve Abdullah ibn-i Mes'ud radiyallahu anh arasında yani onların şahitliğiyle cereyan eden bir olay etrafında döneceğiz ve buna selefimizin nasıl yaklaştığını ve bunların bid'ata nasıl baktıklarını inşallah değerlendirmiş olacağız gayeyi teşrih kılmış olan vesileyi de unutmamıştır Allah zikri teşrih kıldığında zikrin vesilesini de unutmuş değildir Resulullah aleyhisselatü vesselam sağ eli ile tesbihatta bulunurdu ve yine Muhakkak ki bunlar Konuşturulacaklardır Derdi Yani Sahih ve hasen olan bu iki hadis İlki Vesselam, Sağ eliyle tesbihatta Bulunurdu Sağ elinin parmaklarıyla tesbihatta bulunurdu Sahih bir hadis Ebu Davud'da geçiyor 1502 numara ile Yine Tirmizi'den e, 3553 numarada Hakimin cilt 1 sayfa 547'de Abdullah bin Amr radıyallahu anhümme hadisinden tahriş edilen bir hadis ve yine muhakkak ki bunlar konuşturulacaklardır e, hadisi de Hasan bir hadis Ebu Davud'un e, 1501 numarada geçiyor yine Tirmizi'nin 3653 ve başkaları Yüseyra radıyallahu anh hadisinde tahriş etmişlerdir ve hadisin isnadı Hasan'dir şimdi Allah is sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla bu vesileyi de e, Bu ibadeti teşri Allah is Allah subhanahu ve die Bu ibadeti yerine getirmemiz için is de bizlere Öğretmiştir bu da Sağ elle sağ elin parmaklarıyla wereld heeft. Allah is degene die de hele wereld heeft. Allah is degene die de hele wereld Fakat bununla birlikte vesile olunan şey haram ya da mekruh kılınmamış olabilir. Bu önemli kıssada ashabın alimlerinin vesileleri, maksatları ve işleyenlerin niyetleri bakımından ibadetlerle alakalı muamelelerinin nasıl olduğu açıkça görülmektedir. Şu şekilde sıralayabiliriz. Allah'ı tekbir Tehlil ve tesbih ile Zikretmektedirler Yani bu olayda Öne çıkan ayrıntılar Şunlar Allah subhanehu ve teale Tekbir tehlil Tesbih ile zikretmeleri İkincisi Bu zikirlerinde Tekbir ve tesbihleri Sayma aracı olarak Taş kullanmaları Üçüncüsü Bu amellerindeki niyetlerinin Güzel olması maksatları Allah'a ibadet, zikir ve tazimdi. Bu nedenle de vallahi ya Abu Abdurrahman bununla maksadımız hayırdan başkası değildir. Dikkat edin. İlkin zikir, ikincisi zikir için taş kullanmaları, üçüncüsü niyetlerinin halis olması. Dördüncüsü bununla birlikte Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu bu vesile zımnındaki bu ameli reddetmiştir. Çünkü kendi çağında böyle bir amelde bulunmayı gerektirecek sebep bulunmasına rağmen Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın böyle bir uygulamada bulunduğuna dair bir bilgiye sahip değildir. Yani Abdullah ibn Mes'ud Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'den ve onun ashabından herhangi bir nas bulmuş değildir. Yani Ee, taş edinme imkanına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu halde böyle bir şey yapmadığı için Abdullah İbni Mesud da buna karşı çıkmıştır ve bu amellerinin e, ey merdut olduğunu bidat olduğunu haber vermiştir beşincisi sünnete muhalefet ederek bidate düşmeleri nedeniyle İhdas edilmiş olan bu amellerinden dolayı günaha girdiklerini bildirmiştir. Hani diyor ya Abdullah ibn-i Mesud onlara siz bunu yapacağınıza oturup günahlarınızı sayın. İyiliklerinizin zayi olmayacağını ben garantiye edeyim. Yani siz bunu yaparken günah işliyorsunuz demektedir. İzafi bid'atın sapıklık olduğunu daha önce söylemiştir söylemiştik. İzafi bidat asıl yönünden bir delile dayanırken keyfiyet ve sıfat yönünden ise herhangi bir delile istinat etmeyen ameldir. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? İzafi bidat aslı itibariyle ibadet olan bir hususun keyfiyeti yönüyle bidat olmasıdır. Aynı şu olayda vuku bulduğu gibi Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an onların zikir yapmalarına karşı çıkmış değildir Abdullah İbni Mes'ud onları zikir yaptıkları için kınamış değildir Ey çünkü zikir maruftur çünkü yüce Rabbimizi tesbih etmek yüce Rabbimizi övmek onu zikretmek Allah Resulü ve emrettiği bir husustur Kur'an ve sünnette mevcuttur Ancak Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh karşı çıktığı husus uygulama şekliydi. Halka oluşturarak efendime söyleyeyim ellerine taş alıp birinin komutu ile toplu bir şekilde keyfiyeti yönüyle yani böyle bir keyfiyet ortaya koymaları yönünden bu durum izafi bidat sınıfına girmektedir. izafi olarak isimlendirilmesinin nedeni bu iki cihetin yani açık muhalefet ve sahih muvaffakat cihetlerinin hiçbirisinden kurtulmayışıdır. Kıssada sözü edilen kimseler ne küfür kele, e, kelimesi telaffuz etmişlerdir ve ne de kendilerine zahir olduğu kadarıyla çirkin bir iş yapmışlardır. Arkadaşlar yani oradaki insanlar küfür işlemek için bir araya gelmediler ya da Abdullah ibn Mes'ud onlardan küfür bir söz işittiği için efendime söyleyeyim onlara karşı çıkmadı ya da ya da ee, onlar herhangi bir masiyet için bir araya gelmiş değillerdi yani içki içmiyorlardı zina yapmıyorlardı kumar oynamıyorlardı veya Allah'a isyan edecek bir şey yapmıyorlardı yani masiyet yönüyle bakıldığında bu haller onların üzerinde yoktu ancak yine de Abdullah ibn Mes'ud bunu yapacağınıza oturup günahlarınızı sayın ben sizin iyiliklerinizin kaybolacak kaybolmayacağını garanti edeyim demiştir ve onlara şiddetle karşı çıkmıştır ve Kur'an okuyup boğazlarından geçmeyen kimseleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber verdi o kimselerin siz olacağını sanıyorum demiştir Abdullah İbni Mesud gerçekten yapılan işe bakıldığı zaman Abdullah İbni Mesud'un onlarla ilgili bu kanaatinin ne kadar ileri ölçülerde olduğunu görmek mümkündür o halde izafi bidat olduğunu ve bunların küfürle meşgul olmadıkları halde böyle bir e, böyle bir ithamla veyahut böylesi bir e, kınamayla nasıl da karşı karşıya kaldıklarını görebilmekteyiz bunlar küfür bir söz söylemediler bilakis yalnızca Allah'ı zikrediyorlardı bu da meşruiyeti nasıl bildirilmiş bir iştir Yani belli ki zikir dinimizde var. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlemiş olduğu keyfiyet ve sıfata muhalefet etmişlerdir. Bu sebeple de ashab bunların yaptıklarını reddetmiş, bunun yerine işledikleri kötülükleri saymalarını emretmiştir. Ey uygulama yönüyle ashaba dolayısıyla sünnete muhalefet ettikleri için İbn Abbas... E, e, e, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh bunları zemmetmiş ve bunların işledikleri kötülükleri saymalarını emretmişti Allah subhanahu wa Taala'ya hevaya ve adetlere uygun olarak ve bidatlerle değil ancak ve ancak meşru kılınmış olan şeylerle ibadet edilebilir Yani Allah'a ibadet mi edeceğiz? O zaman burada tabi olacağımız şey heva değildir. Adetler değildir. Bidatler değildir. Eğer Allah'a ibadet edeceksek Allah Azza ve Celle'nin bizler için meşru kıldığı ölçülere riayet etmemiz kaçınılmazdır. Bidat sünneti öldürür. Bahsedilen kişiler Yani bu zikretmek için bir araya gelen bu kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den Mesul olarak gelmemiş bir zikir sıfatı uydurmuşlardır Yani bu şekliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında olmayan Bir bid'at ortaya çıkarmışlardır Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetini öldürüp yok etmişlerdir Selefi Salih'in anlayışının temelinde yatan budur onlar şunu kesin olarak bilmekteydiler sünnet ve bid'at asla bir arada bulunamaz yani Abdullah İbni Mesud'un onlara karşı gelmesinin sebebi hiçbir şekilde sünnetle bidati bir araya e, gelemeyeceğini bilmesinden ötürüdür dolayısıyla gerçekten her bid'at bir sünneti öldürür. Bununla ilgili, bununla ilgili tabiinin büyüklerinden Hasan bin Atiye rahimullah şöyle diyor: Bir toplum kendi dinlerinde bir bidat ortaya çıkarmaya görsün. Bir toplum kendi dinlerinde bir bidat ortaya çıkarmaya görsün mutlaka o bidatin benzeri bir sünnet sökülüp atılmıştır yani diyor ki bir toplum diyor haydi bir dinlerinde bir bidat çıkarmayı görsün mutlaka diyor o bidattan ötürü diyor ona benzer bir sünnet sökülüp atılmıştır yani sen taşla zikredersen sağ elinin parmaklarıyla zikretme sünnetini terk edersin Eğer sen ya da bu topluluğu baz alırsak dikkat edin fecir namazından önce yaptıkları bir iş. Eğer o an yaptıkları efendim ee, sabah zikirleri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunları nasıl yaptığı bellidir. Ne şekilde yaptığı bellidir. Adeti bellidir. Sayısı bellidir. Dolayısıyla hayır bunlar öyle değil de Resulullah aleyhissalatu vesselam'in yani namazı beklerken boş durmayalım zikir yapalım diyorlarsa dolayısıyla mutlak zikir cinsinden yine zikir yapabilirlerdi sünnetinde olduğu gibi ancak bir kişinin ortada durup bir halka oluşturup bu halkaya komut vererek şöyle yüz defa subhanallah yüz defa elhamdülillah yüz defa allahu akber gibi ifadeler kullanmak Abdullah ibni Mesud'un bunları zemmetmesi reddetmesi Ve ben sizin, ben sizin işte boğazından Kur'an geçmeyen kimseler olduğunuzu düşünüyorum demiş ve bu sözünde de haklı çıktığı görülmüştür. Niçin? Çünkü bu topluluğun, bu topluluğun daha sonra Nehravan savaşında Ali radıyallahu anh e karşı savaştıkları görülmüştür. Sünnetin terk edilmesine sevk ettiğinden dolayı bid'at helak sebebidir. Dikkat edin. Sünnetin terk edilmesine sevk ettiğinden dolayı bid'at helak sebebidir. Bu ise çok ileri seviyede bir sapıklıktır. Yani bid'atlerle meşgul olmak sünneti terki gerektirir veya sünneti terki ortaya Çıkartır Büyük sahabi Abdullah İbni Mes'ud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetini terk ederseniz Sapıtırsınız Demiştir Müslim'de geçiyor e, Onun bu sözü Yine Ümmet sapıtırsa Helak olur Bu nedenle Abdullah İbni Mes'ud Halkalarda bulunan insanlara şöyle seslenmiştir ey Muhammed ümmeti ne kadar da çabuk helaka sürüklendiniz yani bu bid'atleri ne kadar çabuk ortaya çıkardınız ve devamında diyor ki henüz Resulullah aleyhisselatü vesselamin ashabı sizin aranızdayken kendisi sahabe Ebu Said el-Hudri sahabe dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı sizin aranızda olduğu halde ve henüz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatinden çok geçmiş değil iken ey giydiği hırkası eskimemiş, su içtiği kabı kırılmamışken siz ne de çabuk helaka sürüklendiniz, sapıklığı tercih ettiniz, bid'atlere yöneldiniz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan görmediğimiz şeyleri ihdaf ettiniz diyerek onlara serzenişte bulunmuştur çünkü o biliyor ki o biliyordu biliyordu ki her bidat sapıklık ve her sapıklık da sünnetin ölümü manasında sünnetin ortadan kalkması manasındadır ümmetin sapması da helak olması manasına gelecekti o yüzden dedi ki ey Muhammed ümmeti ne kadar da çabuk helaka sürüklendiniz anlattığımız olayın <gülüyor> siyakından zahir olduğuna göre bu sahabinin özel bir bakış açısı var. Abdullah İbni Mesud'un Ebu Musa El Eş'ari radıyallahu anh Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'in görüş veya emrini bekleyerek o kimselerin işledikleri bu fiili reddetmemiştir. Bu tutum İbni Ümmi Abde karşı yaranmak için ona yaltaklık etmek için sergilenmiş değildir. Yani dikkat ederseniz dikkat ederseniz tabiinden olan bu gençler tabiinden olan bu gençler Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde bekliyorlardı. Olayı da Amr Bin Selem'e anlatıyor. Ve dediler ki Ebu Said El Hudri geldi. Ebu Said El Hudri pardon Ebu Musa El Eşhari Ebu Musa el eleşhari geldi ve dedi ki Ebu Abdurrahman çıktı mı dedi. Onlar da hayır dediler. Ve Amr bin Seleme devamla diyor ki daha sonra diyor o da bizimle beraber beklemeye başladı. Abdullah ibni Mesud geldiğinde ona dedi ki ya Ebu Abdurrahman ben mescitte bir şeyler gördüm ama hayır olduğunu düşündüm. Nedir o diye sordu. O da cevap verdi. Dedi ki ben dedi mescitte bir takım kimselerin halka şeklinde oturarak şöyle şöyle yaptıklarını gördüm deyince dikkat ediniz Abdullah ibn Mesud'un ilk sözü onlara peki sen ne dedin? Onlara niçin demedin ki oturup bunu yapacağınıza günahlarınızı sayınız? dedi. Yani onun böyle davranması ona yaranmak için veya yağ çekmek için değildi. Ey Abdullah İbni Mes'ud'un özel konumu idi. Ebu Musa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğu bir husustan, kendi nefsi adına rızalık göstermiştir. Zira, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu, İbni Ümmi Abd'in ümmet için razı olduğu şeylere ben de ümmet adına razı oldum. Yani, Abdullah İbni Mes'ud'un razı olduğu şeylere ben de ümmet için razı oldum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı olduğu bir husustan kendi nefsi adına rızalık göstermişti. Yani Abdullah bin Mes'ud tabiri caizse, e, Ebu Musa el-Eş'arî'ye göre daha fakih, daha iyi bilen ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, medresesinde yetişmiş, güzide sahabilerden biri olduğu için Abdullah İbni Mes'ud o topluluğu görüp söz söylemeden Ebu Musa el-Eş'ari onlara söz söylememiş gelip durumu Abdullah İbni Mes'ud'a haber vermiştir. Ve yine bahsi geçen bu olayın ve bu amelin reddi ashabın tümü tarafından olduğuna delil vardır. Yani ashabın tümü bu olayı reddettiğine dair <gülüyor> delil vardır. Çünkü Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu halkalarda bulunanlara bulunanlara karşı ashabın hala hayatta bulunmasını delil olarak beyan etmiştir. Dikkat ediniz. Çok önemli bir delil var burada. Abdullah İbni Mesud onlara ne dedi? Onların bu halini görünce dedi ki henüz dedi Resulullah is dat hırkası eskimemiş, kırbası kırılmamış iken eskimemish. Ve Kerbasu, krul mamush ikan. Waar al is dat wel een salam in? Als hau, henus, hijatta ikan. Ja, bizzat ik is te horen, Nara. Rasullah is dat wel een yardum is ikan onlardan böyle bir şey görmediğiniz halde, onlardan bu tip ameller görmediğiniz halde, onların din konusunda hevaya uymadıklarını bildiğiniz halde, nasıl olur da veyahut onlara sorabileceğiniz halde nasıl olur da onlar henüz hayatta iken siz böyle bidatlere meyil ettiniz deyip Efendime söyleyeyim bu konuda yanılgılarının şiddetini ve ashabın bu çizgiden ve bu anlayıştan anlayıştan nasıl uzak olduklarında ittifak olduğuna bir delil görünmektedir eserde. Gerçekten Abdullah İbni Mesud'un bu olayı değerlendirmesi ve bakış açısı çok mühimdir. Yani siz bilmiyorsanız fesaluh ehle in kuntum la talemun eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz sizin aranızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden vahyi sünneti efendime söyleyeyim veya bidatı ve benzeri hususları çok iyi bilen çok iyi bilen Allah'ın üzerlerine vahiy indirdiği ve razı olduğunu haber verdiği ashabı varken siz nasıl olur da onlar henüz hayatta iken hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde böyle bir bid'ate nasıl olur meyledersiniz? Gerçekten bu tespit önemli bir tespittir. Bid'atler küfrün postacısıdır. Çünkü bid'atçı kendisini bir teşri makamı Ve Allah'a ortak olarak ortaya koymuştur Hakimlerin Hakiminin haşa Eksik bıraktıklarını Tamamlamaya çalışmış Ve kendisinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın milletinden Daha doğru yolda bir Millet üzere olduğunu Sanmıştır Çünkü biliyorsunuz Abdullah İbni Mesud onlara Dedi ki ya siz dedi Hak yoldasınız Ya siz hak yoldasınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti sapıklık üzere ya da onlar doğru yolda siz sapıklık üzeresiniz. Ey yani bidatçı kimse aslında teşri koymaya, hüküm koymaya yeltenmiş gibidir. Halbuki şu ayetin haber verdiği kimseler gerçekten bu bidatçilerin kendilerini sorgulamaları ve ne tehlikeli bir durumda olduklarına açık bir delildir. Hujura suresi ayet 16'da Rabbimiz Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor. Kul etuallimun Allah bi dinikum vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Vallahu bi kulli şey'in alim. Fıkkat ediniz. Kul etuallimun Allah e, etu allimun dinikum vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. De ki Yani ayet-u hitaben de ki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediğinizi ve açığa çıkardığınızı bilir. Kalplerinizde, sinelerinizde sakladığınızı bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Dolayısıyla kul etu ta'lmunu Allah Siz Allah'a dinini mi öğretmeye kalkıyorsunuz? O halde bid'atçı bid'at ortaya koymakla aslında teşri koymaya yeltenmiştir. Bid'atler ihtilaf, ihtilaf kapısını ardına kadar açar. İhtilaf kapısı da sapıklık kapısıdır. İslam'da kim kötü bir çığır açarsa bu fiilinin günahı da kıyamete kadar o fiili uygulayanların günahı kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin onun boynundadır. Çünkü şerre delalet eden onu işleyen gibidir. Ey gerçekten bir bakıyorsunuz Abdullah İbni Mesud'un bu bid'atı engellemeye gücü yetmiş değildir maalesef şeytanın çabaları daveti süslemeleriyle hala günümüze kadar bu bid'atler işlenmektedir bugün gidin bazı mescitlerde bazı mescitlerde hala böyle bakarsınız ki taşlar vardır taşlarla gelirler ey sözde bunlar zikir yapıyorlar ey bunlar rabıta yapıyorlar ve bununla beraber bunları yaparken aynı şekilde ortada birisi ellerinde taşlar ve şu kadar subhanallah diyor şu kadar elhamdülillah diyor şu kadar Ekber diyor. bütün bunlar bittikten sonra rabıtaya hazırlık yapıyorlar ey şeyhleriyle ey üstadlarıyla dolayısıyla vallahi bugün ee, aklı selim bir müslüman şu olaya şahit olan ve bunu işiten bir müslüman Abdullah İbni Mesud radıyallahu an gibi mi bakacak yoksa bu bidatçilerin süslemeleri gibi mi süsleyecek yani bidatçiler mi gibi bakacak yoksa ashab gibi mi bakacak bulunduğu yere bir baksın dolayısıyla bu manada izafi bidatın tarifini yaparken bakış açısı kesinlikle değişmeyecek ve aynı selefimizin anlayışı neyse ashabımızın anlayışı anlayışı neyse bunun gereğini yerine getirecektir. Bidatleri küçümsemek fısk ve isyana bidatleri işlemek fısk ve isyana Müslümanların cemaatine ve imamına karşı çıkmaya sevk eder. Kıssada bahsedilen kişilerin Nehravan Savaşı'nda köklerini kazıyan Ali radıyallahu an komutasındaki ashab radıyallahu an ha karşı savaşan haricilerle beraber oldukları görülmüyor mu? Demek ki bidatçının geleceği nokta fısktır. Bidatçının geleceği nokta isyandır. Bidatçının geleceği nokta Müslümanların cemaatine ve imamına karşı gelmektir. İşte bu olayda da görülüyor ki ilerleyen zamanda bu zikir için bir araya gelmiş bidatçılar Ali radıyallahu anh e karşı Nehravan'da savaştılar. Ehli Sünnet'in imamı İmam Ahmed, ee, İmam Ahmed'in ashabından olan ilk Müslüman alimlerden Hasan bin Ali Elbe, elberbehari şöyle diyor: "Dikkat ediniz, Ahmed bin Hamdil'in önemli alimlerinden birisi diyor ki sonradan ihdas edilmiş şeylerin küçüklerinden sakın küçüklerinden sakın dikkat edin sonradan ihdas edilmiş şeylerin küçüklerinden sakın zira bidatlerin küçükleri büyüyüp kocaman olur bu ümmet içinde ihsad edilmiş olan her bidat böyledir İlk halleri küçük bidatler şeklindeydi hak gibi görünürlerdi Yani diyor ki bu ümmet ilk yozlaşmaya gittiği zaman bidatler önce küçük küçük baş gösterdi. Yani böyle zararsız gibi durdu, küçük göründü, çok da yani e, ümmeti bu şekilde zillete ve sıkıntıya düşürecek, zillete ve sıkıntıya düşürecek bir noktaya gelineceği tahmin edilmedi. Dolayısıyla bu büyük alim. Hasan bin Ali elberbehari buna haber verirken diyor ki buna haber verirken diyor ki siz küçüklerden sakının çünkü diyor çünkü diyor bu ümmet içinde ihdas edilmiş ortaya çıkartılmış olan her bid'at böyledir ortaya çıkartılmış her bid'at böyledir İlk halleri küçük bidatlar şeklindeydi hak gibi görünüyorlardı Bu bid'atlere düşenler aldanışa kapıldılar. Sonra da içinden çıkamadılar. Bid'atler de büyüyüp kocaman oldu. Uygulanan bir din halini aldı. Sahibi ise sırat-ı mustakime muhalefet ederek en sonunda İslam'dan çıktı. Ve devamla diyor ki özellikle kendi zamanında yaşayan ve söz söyleyen kimselere bir bak... Yani diyor sen kendi zamanında yaşayan insanlara Söz söyleyenlere bir bak Bu adamın Rütbesi ve mertebesi Ne olursa olsun bir bak İsterse bu adam Efendim müftü müdür Hoca mıdır Şeyh midir Efendime söyleyeyim ee, Yazar çizer midir Her neyse Sen diyor kendi zamanında yaşayan ve söz söyleyen Kimselere bir bak Allah sana rahmet etsin Acele etme Ondan duyduğun bir şeye hemen Girişip alma Önce bir bak Veyahut araştır ve soruştur Acaba O konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Ya da alimlerden Hiçbiri söz söylemiş mi Onlardan nakledilmiş Bir eser bulursan buna sarıl Başkasına yönelme Buna rağmen bir başka şeyi de seçme. Aksi halde ateşe düşersin. Eğer aksini yaparsan ateşe düşersin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bid dalale, Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Senin diyor bu sarılacağın bid'at sapıklık olduğu için ona yapışman, e o bid'atın yeri ateştir. Dolayısıyla bu seni ateşe götürebilir. Daha önce birilerini saptırıp Ali radıyallahu anh'e karşı harp etmelerine sebep olduğu gibi bu anlayışın. Dikkat edin bu nehravanda ortaya çıkan yani bu hariciler, bu hariciler niçin efendime söyleyeyim sapıklar olarak da, e, e, isimlendiriliyorlar? Çünkü onlar selefin menhecinden yüz çevirdiler. Ve diyor ki bu büyük alim bid'atın küçüğünden sakın. Niye? Çünkü diyor bu küçükler büyürler dikkat ediniz aslında bu küçük şeyler önemlidir ee, ben bunları önemsiyorum çünkü bu günahlarla alakalı da böyledir şeytan aleyhun nale insanı saptıracaksa küçük küçük tavizlerle saptırabilir İnsanı insanı ata düşürecekse küçük küçük e, e, bidatlerle onu düşürebilir ve böylelikle bunlar büyür artık bu kişi bunu yol edinir de farkına varmaz bunu yol edinir ve farkına varmaz Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce derslerimizi dinleyen arkadaşlarımız bilirler. Ee, yani ben küçük şeyler önemli şeylerdir diyorum. Allah Azza ve Celle mesela ayı sallallahu sellem haber verir Diyor ki işte köpeğe su içiren beynel minel bizden önceki ümmetlerden yaşayan bir kadın ayakkabısına su doldurdu köpeğe verdi. Allah bu amelinden razı oldu cennetine koydu. Dikkat ediniz küçük bir amel Allah azze ve celle bir kulu yolda eziyet veren bir şeyi kenara aldığından ötürü cennetine koydu. Ve yine bir kadın bir kediyi hapsedip aç aç bıraktı. Bu sebeple kedi öldü. Bundan ötürü o kadının azabı kedinin onun yüzünü cırmalaması ve yahut cehenneme girmesidir. Ey küçük bir şey. Asettaslem diyor: "İttakullaha ve lev bi şakkin tamrah." Ateşten sakının yarım hurma tanesiyle olsa dahi. Evet, Aisset mesule öyle buyuruyor. "La tahkiranne minel ma'rufi şey'en ve لو ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق." Diyor ki iyilikten hiçbir şeyi küçümseme. Bu kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi. Hatta bu konuda ben küçük şeyler diye bir yazı yazmıştım, bir makalem vardı. Bir dergide de yayınlanmıştı. Burada kardeşlerle Allah alem paylaştı konu Niçin önemsiyorum? Orada küçük deyip maruf bildiğim şeyleri bir araya getirdim. Yine küçük deyip münker olan şeylerin verdiği zararları dile getirmiştim. Mesela basit olarak şöyle bir şiirden de dem vurmuştum. Küçük bir delik koca bir gemiyi batırır demiştim. Küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. Ya da sağanak denenen denilen yağmur küçük damlacıklardan oluşur. Ya da efendim küçük bir kıvılcım koca bir ormanı yok eder. Ya da tonlarca haral tonlarca haral küçük buğday taneciklerinden oluşur ve benzeri daha birçok şey. Yani bunları aldığınız zaman dolayısıyla bu ilim ehlimizin Allah ona rahmet etsin küçük bidatlerden sakın derken çünkü diyor bu ümmetin sapması bu ümmetin sapması dikkat edin ortaya bir sürü sapık fırkalar çıktı cehmiyesi çıktı kaderiyesi çıktı efendim rafızileri çıktı şunlar çıktı bunlar çıktı efendime söyleyeyim e, cebriyesi çıktı ondan sonra ondan sonra muhtezilesi çıktı e, mürciyesi çıktı ve bir sürü bunlar önce küçük küçük şeylerle ortaya çıktılar daha sonra bakınız ehl sünnetten uzaklaştırır ehl sünnetten gayri bir yol edindiler İşte bu sapmaların ilk başına dikkat çekiyor dikkatın İmam Malik de buna dikkat çeker bir sözünde der ki bu ümmetin başı ne ile ıslah olduysa sonu da onunla ıslah olacaktır bu ümmetin başı ne ile ıslah oldu vahiy ile ıslah oldu Kur'an ve sünnetle ıslah oldu He, doğru inanç yani doğru akide Doğru anlayış ve Doğru amelle ıslah oldular Bidatlerle şunla bunla Uydurmalarla hevalarla Islah olmadılar bu ümmet O halde bu ümmetin başı neyle ıslah olduysa Sonu da onun ıslahı olacaktır Ve yine ilim ehlimiz olan Hanbeli mezhebinin ileri gelenlerinden olan bu ilim ehlimiz Diyor ki Hasan bin Ali el elberbehari Diyor ki devamla diyor ki birisi bir söz söylediği zaman hemen diyor ona aldanma yani onun sakalına onun takkesine onun cübbesine onun makamına onun efendime söyleyeyim etrafında insanların çok oluşuna aldanma ne yap bir bak bakayım diyor onun söylediğinin bir örneği ashabta var mı yok mu ashab onun söylediği gibi mi söylüyor ona muhalefet mi diyor çünkü dikkat edin abdullah ibni mes'ud zikir yapan bu bidatçilere dedi ki henüz dedi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hayatta iken. Örnek verdi. Niçin? Çünkü onlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den dini en güzel şekliyle anladılar ve vahiy onların üzerine indi. Allah'ın onlardan, onlardan razı olduğuyla ilgili olarak. İşte bu sebeple diyor bir bak birisi çıkıyor sakalı ile sarığı ile Ashab'a sövünüz diyor. Ebu Bekir ve Ömer'e sövünüz diyor. Allah'u Ekber. Hemen bunu alacak mısın? Bir bak bakayım. Allah Azza ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabla ilgili ne söyledi? Ya da birisi çıktı. Birisi çıktı dinin diğer değerleriyle ilgili bir şey söyledi. Bunu hemen alacak mıyız yoksa bakacağız. Ashab bunu nasıl anladı öyle mi anlayacağız? Hatırlayınız İmam Malik Rahimahullah ne diyordu? O gün din olmayan şey bugün de din değildir. Dolayısıyla söyleyen kimse bakacağız. Ashab reddetmişse biz de reddedeceğiz. Çünkü İmam Malik'in sözü yerindedir. Diyor ki ne? O gün din olmayan şey bugün de din değildir. Yani o gün ashab taşlarla zikir yaptı mı? Yapmadı. O zaman o o gün din değilse bugün de din değildir. Ashab Recep ve Şaban namazı diye bir namaz kıldı mı? Kılmadı. O zaman o gün din değildi bugün de din değildir. Ashab-ı Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra doğum günü ölüm ölüm merasimi kutladı mı? Kutlamadı. O zaman o gün din değildi, bugün de din değildir. Velhasıl bütün ibadetlerde bunu söylemek gereklidir çünkü bu dinin ta kendisidir. Bu dinin ta kendisidir. Salih ameller ancak niyetlere göredir. Halis niyet batıl bir ameli hakka dönüştürmez. Çünkü yalnız başına niyet fiilin sıhhati için yeterli değildir. Bunun yanında şeriat'a uygun olması da gerekmektedir. Yani bir amelin makbul olması için bir amelin makbul olması için bunun sadece ihlasla yapılması yeterli değildir. Bu sebeple Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an bahsi geçen kişilerin İyi niyetleri, iyi niyetlerini yaptıkları işi görmezden gelme nedeni ya da fiillerinin sıhhat delili olarak görmemiştir. Çünkü halis niyet bid'ati sünnet çirkini de güzel yapmaz. Halis niyet bid'ati sünnet çirkini de güzel yapmaz. Dikkat edin Abdullah bin Mesud onlara serzenişte bulunduktan sonra onlar ne dediler? Dediler ki ya Ebe Abdurrahman Vallahi Biz hayırdan başka bir şey istemiyoruz Gayemiz Sadece Allah rızasıdır Bunun üzerine Abdullah Mesud onların sırtını sıvazlayarak Demedi Ha öyle mi Allah sizlerden razı olsun Ne kadar da güzel zikir yapıyorsunuz Ne kadar da şık duruyorsunuz Hep beraber Allah'ı zikreden Topluluk ne kadar hayırlı bir topluluktur Dikkat edin bunu söylemiyor Bunu söylemiyor Abdullah İbni Mes'ud. Yani gayelerinin Allah rızası olması Abdullah İbni Mes'ud'un o bid'atı sünnet gör, görme, görmesi için bir sebep değil. Ya da bid'atı güzel görmesi için bir sebep değil. Onlara diyor ki ben sizi diyor. Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Kur'an okuyacak ancak boğazından aşağı inmeyecek kimseleri bizlere haber verdi. O kimşer kimselerin siz olacağınızı olacağını düşünüyorum diyor. Niçin? Çünkü sünneti bırakıp bidatlere sarılmışlardı. Avamın aklında hatta dilinde şöyle bir şey var: bidatlar ve sonradan ihdas edilmiş olan şeyler hakkındaki niyetleri halistir Onlar şeriata aykırılıkta bulunmayı kastetmiyorlar. Yani bir bidatçı için hemen diyor ki. Valla bizim niyetimiz bidat çıkarmak değil veya bidat yapmak değil. Biz diyor ihlasla bu ibadeti yapmaktayız. Onlar şeriata aykırıda bulunmayı kastetmiyorlar. Dinin bazı gediklerini kapama düşüncesinde de değiller. Bidatlere ve ihdas edilmiş olan şeylere bulaşmak gibi bir düşünce akıllarına bile gelmemiştir. Böylelerinin yaptıklarına sana karşı yaptıklarını sana karşı delil olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ameller niyetlere göredir hadisini ileri sürdüklerini görürsün. Yani bir bidatçı çıkıp der ki ne? Biz diyor bunu bidat bidat işlemek için yapmıyoruz. Biz ya da dinde bir gediği kapamak için yapmıyoruz. Haşa dinimizin eksik olduğunu da iddia ettiğimiz için yapmıyoruz. Ancak biz biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnme'l a'malu bi'nniyat. Ameller niyetlere göredir. Bizim niyetimiz de halistir. Bizim niyetimiz de Allah rızasıdır demeleri sizleri aldatmasın. Dolayısıyla dolayısıyla Abdullah Ibn Mes'ud'un Abdullah İbni Mes'ud'un bu olaya bakış açısını ve bidatçileri nasıl zemmettiğini, onlardan yüz çevirdiğini ölçü olarak da Resul Aleyhisselatü ashabını koyduğunu, onların ellerine taş alarak Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah demelerinin onlara bir faydası olmadığını, aksine bunu yapacaklarına oturup günahlarını saymaları gerektiğini ve bununla beraber izafi bid'at türünden olduğunu, ey aslı itibariyle ibadet ancak keyfiyeti yönüyle bid'at olduğunun ortaya konduğunu görmekteyiz. Ve bunlara da tüm bu yapılara, yapılanlara da innemel a'malu bin niyet hadisini ameller niyetlere göre hadisi kesinlikle delil olarak gösterilemez. Burada dersi noktalayacağım. Ee, i̇nşallah beş dakika sonra bu hadis etrafında innemel a'malu bin niyet ve hadis, e, ashab ashab bunu nasıl anladı? Yani eh we naar nasıl derken yani atakar derken, Yani sahabenin we naar de derken, dan gaan we naar de derken, dan gaan we naar de derken, dan gaan we naar de derken,